İnşallah bugün oruçla ilgili ilmi hal dersi yapacağız. Orucun ahkamı ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. İnşallah istifade ederiz. Değerli kardeşlerim dün akşamki sohbetimizde orucun tanımını yapmış idik orucu bozan şeylerle ilgili konuşmalar yaptık kefaret ile ilgili açıklamalarda bulunduk bugün de Diyanet Vakfı'nın yayınlamış olduğu ilmi halden konuyla ilgili oruçla ilgili bazı ahkamı ve tarifleri aktarmaya çalışacağız inşallah Teala Öncelikle, orucun amacı nedir, bununla ilgili konuşalım. Değerli Kardeşlerim, neden oruç tutuyoruz? Neden Rabbimiz bizden Ramazan ayında oruç tutmamızı istiyor? Bunun hikmeti, bunun sebebi ne olabilir? Bazı insanlar der ki Allah kulunu neden aç bıraksın? Böyle inancı zayıf insanlar var. Sorular sorarlar. Derler ki Allah kulunu neden aç bıraksın? Değerli kardeşlerim Allah bütün ibadetleri kulunun faydası için farz kılmıştır ve bu ibadetlerin farz oluşunda birçok hikmetler vardır. Bu hikmetlerin hepsi kulun kendisine faydalıdır. Hüce Rabbimiz ne namazımızdan, ne zekatımızdan, ne orucumuzdan, ne haccımızdan hiçbir fayda Elde etmez, fayda görmekten müstahendir, fayda görmekten beridir, yardım almaktan beridir. Değerli kardeşlerim, orucun faz kılışının en önemli hikmeti kişinin nefsini terbiye etmesidir. Kişi oruç tutarak nefsini terbiye eder. Çünkü bazı anlar vardır. İnsan o anda düşünmeye daha yakındır. Mesela kişi aç olduğunda şehevi duyguları sönüktür. Dünyasal arzuları sönüktür. Dünyasal arzuları kabarmamıştır. Bu durumda o insanın daha deruni, daha manaya yakın, daha gerçekçi, daha doğrulara yakın bir şekilde düşünmesi mümkün olmaktadır. Örneğin bazı insanlar, babası vefat ettiğinde, annesi vefat ettiğinde namaza başlar. Neden? Der ki, ben de onlar gibi olacağım. Onlar dünyadan bir şey götürmedi. Ben de götürmeyeceğim. Bak, bugün babamın cenaze namazını kıldık, defnettik. Demek ki ben de bir gün bu şekilde öleceğim, öleceğim ve cenaze namazım kılınacak ve defnedileceğim. Öyleyse hazırlık yapayım der, o insan orada geçmişinden pişmanlık duyar, tövbe eder, namazına, niyazına başlar, bakarsanız istikametini bulur. İstikameti bulmak için bazen biri kaza eder, bir trafik kazası veya bir musibet, büyük bir musibet yaşar, o anda istikametini bulur. Neden bu durumlarda genellikle insanlar istikametini buluyor? Neden bu durumlarda insanlar genellikle düşünebiliyor, Gerçekleri anlayabiliyor, algılayabiliyor, ahiretini hatırlayabiliyor, gerçekleri hatırlayabiliyor. Çünkü değerli kardeşlerim, insan şehevi duyguları kabardığında, karnı tok olduğunda, hiçbir sıkıntısı olmadığında, sağlık, selamet içerisinde olduğunda, güvenlik, esenlik içerisinde olduğunda, dünyasal lezzetlere, dünyasal tatlara dalmak için daha müsaittir. Karnı tok olan insanın şehveti kabarır, şehveti kabaran insan dünyalık peşinde, şehveti peşinde olur. Bütün bunlar o insanı gerçek istikametten, gerçek selametten, hidayetten koyan sebeplerdir. Dolayısıyla bir insan oruç tuttuğunda ne olacak? Karnı aç, şehvet duygular sönük, dünyasal arzular sönük, ne yapacak? Rabbini hatırlayabilecek. Allah'ı hatırlayacak, ahireti hatırlayacak, aç kalmanın değerini bilecek, nimetin değerini bilecek, fakirliğin değerini bilecek, yoksulluğun değerini bilecek birçok hikmetler var. En önde gelen hikmet kişinin nefis terbiyesini gerçekleştirmek için bir fırsat yakalamasıdır. en önemli hikmeti budur. İkinci önemli hikmeti, kişinin kendileriyle imtihan olmuş olduğu fakir fukaranın halini, durumunu, vaziyetini, zaruretini, ihtiyacını hatırlama fırsatı elde eder. Ve bu şekilde tasadduk etmeye başlar. Bu şekilde yoksulun, fakirin ihtiyacını gidermenin ne kadar önemli olduğunu anlar. Tok insan, aç insanın halinden anlamaz deriz değil mi? İşte Ramazan, fakir insanların halinden anlamamız için bize bir fırsattır. Değerli kardeşlerim, Diğer bir hikmet, allah Teala kulunu sınamaktadır. Kulum, bakalım bana itaat edecek mi? Benim rızam için, benim emir buyurduğum için, aç kalmayı, susuz kalmayı, anımından uzaklaşmayı kabul edecek mi, etmeyecek mi? Bu imtihan, bu iptila. Diğer bir hikmet, kulun bu ibadete ibadete kendisini vermesinden sonra bu konuda Allah'a itaat etmekten sonra etmesinden sonra günahlarının bağışlanması durumu cennetin reyan denen kapısından girme fırsatını yakalaması Allah'ın rahmetine yakınlaşması Allah'ın mağfiretine yakınlaşması ve bu şekilde bu oruçlu ağzıyla yapmış olduğu ibadetlerin, yapmış olduğu duaların, yapmış olduğu zikirlerin, okumuş olduğu Kur'anların yapmış olduğu tövbe istiğfarın kabul edilmesi dolayısıyla cehennem azabından azat olması bütün bunlar ne kadar önemli hikmetler içeriyor. Ne kadar önemli sebepler. Demek ki orucun faydası saymakla bitmez. Hem dünyalık faydası vardır, hem ahirete yönelik faydası vardır. Dünyaya yönelik faydası da insanlık alemi için hayırlara vesile olmaktadır. Fakir fukaranın ihtiyacını giderme konusunda bize bir fırsat vermektedir. Ahirette de kişinin günahlarından arınmış bir şekilde Allah'a göç etmesine, ardından cehennem azabından azat olmasına, ardından cennetin reyyan denen ve içinde hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir beşerin aklına dahi gelmeyecek güzellikler içeren güzel bir mekana girme konusunda bizlere çok önemli bir kapı aralamakta çok önemli bir fırsat vermektedir. Öyleyse oruç, orucun ehemmiyetini önemini anlamayan insanlar ancak bundan uzak durabilir. Orucun faydasını dünyaya ve ahirete yönelik faydasını kavramaktan uzak, düşünmekten uzak, gafil hedefini bilmeyen Nereden gelip nereye gittiğini bilmeyen Niçin geldiğini Nereye gideceğini ve niçin gideceğini Bilmeyen Akıbetinin ne olacağını bilmeyen Düşünmek istemeyen Bazı beyinsiz Kısım insanlar için Oruç Sadece aç kalmaktır Dolayısıyla tutmaya da gerek yok Allah'tan Beklentisi olmayan Cennet beklentisi olmayan, Cehennem azabından kurtulma gibi bir düşüncesi olmayan insanlar ancak oruç tutmaz. Aksi takdirde tutar. Tuttuğumuz orucun annemize, babamıza, toplumumuza, devletimize, milletimize faydası yoktur. Bize faydası var. Oruç tutarak... Rabbim senin emrini yerine getirmek için yememden, içmemden, şehvetimden vazgeçtim diye biliyoruz. Bunu dediğimizde Allahu Teala diyor ki benim kulum bana itaat ediyor. Aç kalma pahasına da olsa şehvetinin nefsini ayaklar altına alma pahasına da olsa onları kontrol etme pahasına da olsa kulum bana itaat ediyor der ve onu af eder oruç tutmak Allah'a iman etmenin önemli bir göstergesidir oruç tutmayan insanların imanlarında sarsıntı vardır maraz vardır hastalık vardır şüpheler vardır Allah'a olan inancında şüpheler vardır. Ahirete olan inancında şüpheler vardır. Cennete olan inancında şüpheler vardır. Cehenneme olan inancında şüpheler vardır. Aksi takdirde hangi yiğit oruç tutmayarak Allah'ın gazabına düçar olmak ister? Hangi baba yiğit böyle bir tehlikeyi göze alabilir? O yüzden, diyorum ki, değerli kardeşlerim, oruç tutmayanları gördüğümüzde, onlara bu şekilde nasihatler edelim. Allah'ı hatırlatalım, peygamberi hatırlatalım, ahireti hatırlatalım, cenneti, cehennemi hatırlatalım, ne olur birkaç tavsiyede bulunalım ki, Allahu Teala bizlere sormasın bunun mesuliyetini yoksa şurada insan yiyor içiyor gördünüz dep delikanlı 18 yaşında çıta gibi bakıyorsunuz ağzında sigara çikolata şu bu gidip selamu aleyküm delikanlı gördüm ki orucunu yiyorsun evladım Acaba hasta mısın evladım? Şekerin mi var? Doktorlar mı tavsiye etti? E derse ki yok babalık ben keyfimden tutmuyorum. Derse ki ben orucun faydasına inanmıyorum. O zaman onunla biraz şöyle beş dakika on dakika vaktinizi ayırmak suretiyle gel bakalım delikanlı şurada bir yerde seninle oturalım sana sana bazı gerçekleri hatırlatmak istiyorum müsaadenle. Bak Sen kulsun. Seni yaratan bir Rabbim var. Rabbin seni başıboş yaratmadı evladım. Doğduğun gibi öleceksin evladım. Şu dünya Nasıl önünde bir gerçekse Ahiret bundan daha gerçek evladım. Şu gördüğün dünya ölümlüdür, hastalıklıdır. Sonludur evladım. Ama senin gidecek olduğun dünya, ahiret yurdu, orada ölüm yoktur evladım, orada hastalık yoktur, keder yoktur, hüzün yoktur. Orada Allah'ın has kulları için cennet vardır, güzel bir yaşam vardır, sonsuza dek bir yaşam vardır, mutluluk vardır, sevgi vardır, aşk vardır, muhabbet vardır. Allah rızası vardır. Allah'ın selamı vardır evladım. Bunları bilmeyenler için cehennem vardır. Azap vardır. Sonsuz sıkıntılar, belalar, musibetler vardır. Kederler vardır, elemler vardır evladım. Bunu demek zor değil değerli kardeşlerim. Bunu dediğinizde Allah sizi yükseltir, alçatmaz. Belki sana diyecektir ya, ihtiyar gidişine ya, nereden çıktın, neler konuşuyorsun diyebilir desin. Kızmak yok. Peygamberimiz kızmadı. Peygamberimiz şefkatini, merhametini asla ümmetinden eksik etmedi. Güzel güzel anlatacağız. Hadi oradan sen de anlamaz bir insan mısın mer ben de seni insan zannettim de konuşuyorum gibi laflar etmeyeceğiz. Anlatacağız anlatacağız, güzel hikmetli sözlerle, güzel bir dil ile anlatacağız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki güzel söz tatlı söz, yumuşak söz, iyi söz nerede var olursa orada iyilik olur orada güzellik olur isterseniz en kötü durumda olun İsterseniz en zor anda olun Siz ki Güzel ahlakı Güzel sözü Yumuşak sözü Orada kullanırsanız Orada güzellik meydana gelir En şerli insanı bile En şerli insanı bile Güzel dil Güzel söz Dize getirebilir Atalarımız demişler ki yılanı deliğinden iyi söz çıkartır yani yılan bile iyi sözle deliğinden çıkıyor mesela o yüzden yılan bile iyi sözden anlıyorsa atalarımız bunu söylemişler bizim oğullarımız, kızlarımız torunlarımız ciğerparelerimiz iyi sözden haydi haydi anlar anlamadığı gibi görülebilir ilk anda ama anlıyordur Anlatmaya devam etmek lazım. Sürekli olmak lazım. Bir yağmur damlası çatıdan mer mermerin üzerine düşe düşe düşe orada bir delik açıyor mu açmıyor mu? Açıyor. Bir insan ona sürekli Allah'ı hatırlatmış olsak her gördüğümüzde ahireti hatırlatmış olsak cenneti cehennemi hatırlatmış olsak. Biz o insanda bir tesir Allah'ın izniyle oluşturabiliriz. Bir defa söylemek de olmuyor. Devamlı söylemek lazım. Sürekli söylemek lazım. Değişik üsluplar, güzel üsluplar kullanmak lazım değerli kardeşlerim. Sadece oruç için değil. Sadece oruç Oruç için değil bütün ibadetlerde aynı görevi yapmamız lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dün akşam da değinmiş olduğumuz gibi buyuruyor ki içinde iyiliği emreden kötülüğü nehyeden men eden bir toplumu Allah helak etmez. Emni bil maruf yapan ve nehyenil münker nehy, münkerden nehyeden, men eden bir grubun bir toplum içerisinde olması o toplum için bir sigortadır bir emniyettir. Allah'ın gazabını engelleyen toplumu Allah'ın gazabına karşı, Allah'ın helakına karşı toplumu koruyan top musibet ile toplum arasında bir emniyet duvarı ören bir olaydır emri bil maruf. Ve nehyani'l münker. İçinde emri bil maruf ve nehy anil münker yapan bir toplumu Allah helak etmez. Onların başına büyük musibetler vermez. Depremle, zelzeleyle, sel ile, şunla bununla onları topluca helak etmez. Neden? Çünkü o toplumda umutlardır. Çünkü o toplumda hakkı emreden bir grup vardır. Çünkü Hakk'a çağıran, Allah'a çağıran bir grup vardır. Öyleyse, ey güzel insanlar, toplumunuz ile Allah'ın gazabı ve helakı arasında bir sigorta olmak istemez misiniz? Bir emniyet şeridi olmak istemez misiniz? Elbette istersiniz. Öyleyse, değerli kardeşlerim, Nerede Allah'ın emri çiğneniyor? Nerede Allah'ın emri ayaklar altına alınıyor? Nerede Allah'ın emrine muhalif, muhalif işler yapılıyor, ters işler yapılıyor? Bizler orada güzel, güzel dilimizle, hikmetli sözlerimizle orada olmalıyız. Ve o yanlışları düzeltmek için gayret sarf etmeliyiz. Bunu oruç için yapmalıyız, namaz için yapmalıyız. Bunu zekat için yapmalıyız. Bunu Allah'ın tesettür emri için yapmalıyız ki bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey namaz konusunda toplumumuzu bilinçlendirmektir. Ardından özellikle hanfendi kardeşlerimizin tesettüre riayet etmediği bir asrı yaşıyoruz. Bu kardeşlerimizin Allah'ın razı olduğu tesettüre bürünebilmeleri için gayret sarf etmemiz lazım. Çünkü değerli kardeşlerim, ileriki günlerde de bu hadis belki tekrar gelebilir ama o hadisi söylemeden kürsüden inmeyeceğim. Çok dikkat edin, bir hadis söyleyeceğim, sahih bir hadis bu hadisi sürekten sonra namaza kalkacağız ama lütfen çok dikkat edin çünkü çok tehlikeli bir hadis korkunç manası var korkunç manası var acayip bir şey yani ben bunu ne zaman söylesem tüylerim diken diken oluyor korkuyorum ya. korkuyorum bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ümmetimden iki sınıf insan gelecek. Ben bu iki sınıf insan grubunu görmedim, onlara yetişemedim. Ama onlar gelecek. Nedir ya Resulallah? Buyurdu ki, İlk sınıf insan ellerinde, İneklerin boynuzuna benzeyen Kamçılarla insanlara eziyet ederler İneklerin boynuzuna benzeyen kamçılarla insanlara vururlar Bunları ben daha görmedim İkincisi nedir? İkincisi de öyle bir Kadınlarımızdan öyle bir nesil gelecek ki benim ümmetimden Adı Müslüman olan Adı Ayşe Fatma olan Zeynep olan öyle bir nesil gelecek ki bunlar giyinik oldukları halde açık hükmündedirler giyinik oldukları halde açıktırlar yani ne demek dar giyerler vücut hatlarını belli eden kıyafetler giyerler şeffaf giyerler Bunlar giyinik oldukları halde açıktırlar. Çırılçıplak geziyor gibidirler. Çırılçıplak geziyor hükmündedirler. Ma'ilat, mumilat. Yürürken edepli yürümezler. Sözlerini söylerken, konuşurken, erkeklerle konuşurken Cilveli konuşurlar Seslerini inceltirler Dikkat çekmek için konuşurlar Onların başı Devenin hörgücüne benzer Devenin hörgücünü biliyorsunuz Devenin üstündeki o şişkin Bölüm Devenin Saçları sağa sola orada dağınıktır Devenin hörgücü gibidir Diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bu iki sınıf Cennete giremeyecektir Cennetin kokusunu dahi Alamayacaklardır Cennete giremeyecekler Cennetin kokusunu dahi alamayacaklar Halbuki cennetin kokusu Çok uzak mesafelerden Duyulabilir Bakınız Hadis burada bitiyor çok tehlikeli. Bunlara anlatmamız lazım. Çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, gelinimize, kızlarımıza, hanımlarımıza anlatmamız lazım. Nefis, şehvet aldı başını gidiyor. Ya, Aha bu dünyada gülsen ne çare, sonu ağlamak hüzün. Ölümden sonrası hesap, kitap. Ölümden sonrası gel bakayım ne yaptın şu ayetlerimi dinledin mi dinlemedin mi nasıl bir yaşam sergiledin gel bakayım kulum dediğinde eğer Allah'a verecek cevabımız yoksa şu dünyada 80 sene yaşasan 80 senenin her saniyesini zevkle, eğlenceyle gülmeyle, oynamayla geçirmiş olsan vallahi bir işe yaramaz cehennem müjdesini gördüğünde ya Rab Beni toprak yapsaydın, şu günleri görmeseydim, dünyaya beni hiç göndermeseydin, bir insan olarak beni yaratmasaydın. Ya Rab dünyada görmüş olduğum bütün güzellikleri, bütün nimetleri unuttum. Görmüş olduğum cehennemin korkunç manzarası karşısında sanki bir saniye bile gülmedim, sanki bir saniye bile nimetlenmedim diyeceğimiz anlar gelecek. O an gelmeden, o an gelmiş gibi hareket etmemiz lazım. Ey çocuğunu, kızını, hanımını, gelinini seven insanlar. Cehennem ateşine karşı onları koruyun. Onları korumak için lütfen gayret sarf edin. Hep beraber gayret sarf edelim. Dini anlatmak hocaların işi değil. Hocaların tekelinde değil dini herkes bildiği kadar anlatmakla mükelleftir mesuliyeti vardır Allah cümlemizi hakkı öğrenen, hakkı öğreten hakkı yaşayan bu yolda sabreden Allah yolunda sabreden Allah'ın nimetini cennetini uman müminlerden eylesin Allah cümlemizi cehennem azabından korusun Yüce Rabbimiz cümlemize sağlık sıhhat, hidayet selamet, afiyet Güvenlik ihsan eylesin Her türlü tehlikelerden Her türlü hastalıklardan Her türlü güvensizliklerden Huzursuzluklardan, emniyetsizliklerden Kargaçadan, terörden Cümlemizi, toplumumuzu Milletimizi Ve vesaire İslam toplumlarını İslam devletlerini korusun Allah tutmuş olduğunuz Oruçları Kılmış olduğunuz namazları kabul eylesin Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Ve ahir davana Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in El Fatiha